Hayvan! Yani hayvan mısın be iyilerden hayvan? <gülüyor> Kim efendim sayabilir mi? Ben de şimdi hepsini sayayım ya? Yani baştan Uzehir Aleyhisselam'ın merkebi bile Uzehir Aleyhisselam'dan ayrılmadığı için ehli cennet oldu! <gülüyor> Halih Aleyhisselam'ın gevesi, Sultan Süleyman'ın hüdüdü, Peygamberimizin şey devleti Eshab-ı Kehf'in ...senin sütöğünün yerine kabur etmesin. Sağ ol, su Vasalliyet <Gülüyor> Allah'ın üstünde, bunu Allah'u salli ala ve sellem. Allah'u salli bin yıl meded ve selim ahlak ümmet Allah şefaatine Kardeşlerim, çabuklarım. Dardaşlarım, sevgili kardeşlerim, <gülüyor> hepsi müsbet acımdır bunların. Yokşar ulmer umâme nehabbe. Bizi sevdikleriyle beraber Haşricem olacak. Asabı Keyfi bir sıra, <gülüyor> Sûre-i Keyf. Onun ismini şey oldu, bütün yapamam Ersus şehrinde, şimdi buraya Tersus şehri diyorlar. Hep 8 metre aşağıda, sekiz metrelik mermer dilekler çıkıyor ki, Adem aleyhisselamdan sonra Şihit aleyhisselam orada yatıyor ki, yani dünyanın binası kurulduğunda Tersus'ta beraber kurulmuş bir şehir. Güveli Ejnebiyeler geliyor, oranın ziyaretini Kur'an'da gördükleri için, onlar geliyor da ziyaret ediyor. Ama biz kafir insanlık, şurada bir taksitle tutup da, Ashab-ı ziyaret edip gelmek erince biz çünkü. Tak bir başlarında kumandan var. Belli başlı bel çocuklarını topladı, dedi ki... ...dininizi değiştirin. İsa Allah diyene kadar, dedi... ...sizinle mücadelemiz var. Allah'a değişim dedi. İsaya Allah, dedi. Ha! Ah, sağ olun. İsa Allah, olmaz. Saalüsü selasa diyeceksiniz. Üçün üçüncüsü diyeceksiniz. Hep Kur'an-ı Kerim'de bunlar. Ondan sonra... Onlar, isimlerini söylüyorum, kardeşlerimiz hep duysun, e, belirler okursanız, e, hastalıklardan, tehlikelerden de muhafaza olursunuz. Birinin adı Yemliha, Mekferina, Mislina, Bernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyüş de çobanı da, Kıpmir de köpekleriydi. Onlar Yemliha ne? İki güne kadar gönderiyorum, siz çünkü vezir olmaya layıksınız. İki gün evinizde düşünün, ne edin, dininizi terk edin, gelin de haşa ve Çıkınca dışarıya ne edin kardeşim, ne edelim biz dedi. Bu adamın ardına şabı olalım da kafir mi olalım, Aa, ebedi ehli cehennem mi olalım, yoksa dağların başına gidelim de bir boyutu yerde yaşayalım da dinimize sahip mi olalım, öyle olsun dediler. ...sağa gitmeye karar verinler, geliyorlardı. Biz var, çok vardır elhamdülillah, Allah <gülüyor> kabul etsin. <isim. gülüyor> Efendimiz de öğünlüğümüz, biz de öğün olduk. Girdik, öğünlerle girdik, bir beleğin içine ucuk indi, girdik. Boynumuzu büktük şöyle, gözümüzü açtık, vaat geçti ola. Daha yeme oturmuş gibi, yola diye çıktı, güneş <gülüyor> <da, gülüyor> var, güneş geçecekmiş. Hemen hekim namazını kıldık. Ben suslar varmadan öyle, ahşım ne oldu? Onlar orada olduğu için bu halde bayılıp gittiklerinden bizi de bayıtmışlar. Ben bunu Ümer Bey e haber dedi. Biz de Efendimizle beraber girdiylik dedi. Ülentley biz yok Efendimiz oturdu, biz de yanına oturduyuluk. Bir kardeşimiz dışarıya ates almaya gitmiş geldi bana dedi ki dedi Güneş açıyor Efendimiz haberi olmadı ikimli geçiyorum Efendim Efendim. Kendi geçiyormuş, sabık evlenip görüşürmüş değiliz. Bak, Ömer dalmış, onlar dalmış, biz de dalmış. <gülüyor> Böyle çok şey <gülüyor> yapıyordun canına, diyemiyormuş, diyem. Seni sırtımı veremiyorum, başka sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> oh. oh. <gülüyor> Oraya kadar geliyorlar. Çoban dedi ki, nereye Dinimizin muhafaza için bir kuytu yer bulmaya gidiyor, takıyoruz ille dinimizden çıkacaksınız diyor. Ağlanca diyor ki, kekeş tatay işte dedi ki, cuman, o beni de götürün, vurgurgulamdıklarım, dedi. <gülüyor> Nezlelinle sizinle görüşüyorum böyle, hastayım ama ne yapayım, misafirimin için diyor. yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o, pek iyidirler. Gittiler, küpeye de şeye tabi. Alo yani çobanlar. Evet kuzülerle köpeğe tabidirler kız. o da orada dişte gitti gidiyordu. Nereye varınca dedi, ki fıstıkla geldi dediler. Yeminli hamet semine mistiğine vermiş deverni şazanmış. Kefes tafaymış dedi köpeğin de geldi. Güler çakal görür, ilki görür, dushan görür, yu kuş alır bizi buldurur biz. O, o, o, o geliyor Allah aşkına köpeğin dinle. Köpeğin dinledi sürüye kalktı, Çete haber verdi köpeğe koy yarma dedi. De, benim Çobancılıkta hakkım helal olsun. Ben gidiyorum dedi. Valla bir teslim et herkese dedi. Ondan sonra gittiydi yine kendinden evvel köpek gelmiş kime dayanmış. Köpek geldi kardeşim. Köpek bana bak bağlayıp dedim ne yapayım. Bir daha kovayım bana kovdu ta oraya ilerdi. Geriye geldik yine köpek oraya geldi. Kardeşim sen de ayrıl yanımızdan. Çünkü köpek bize duyurur biz geldi geldi dedi. Bize takyonuz bir salakta harcar, aman geriye döndüğünce köpek lisanı galile, Halile den. Lisanı galile, ey ashab keyif, siz kimin oluyorsanız ben de onu <gülüyor> <oluyorum>. <gülüyor> Köpek deniyor öyle, beni ayırma Allah aşkına köpeğım ama sizden ayrılmak istemiyorum, siz Allah dostlarısınız. Hey! Allah dostlarısınız ayrılamıyoruz, birbirimizden bizi... Bütün dünyanın toplarını, tüfeklerini, makinelerini getirseler bizi birbirimizden ayıramazlar. Şu vücudumuz ayrılır, kalbimizde muhabbetimiz ayrılmayacaktır. inşallah. Ondan sonra köpeğe oh, terametler, keşifler görünce köpeği de götürdüler. Köpeğin <gülüyor> ağzına, ağzına aşklı şeydi. Öteki de güneşin geldiği yeri orada yatırdım melekler dönderirdi. O yani yanıverdiler ki, Allah Allah! Allah. Buraya öğlenmeye girdik de taa güneş batıyor. Yahu bir gün geçmiş, bir buçuk gün geçmiş. Hep bu ı Kerim'in şeyi bu gibi yıkar <gülüyor> da şimdi bir hal var, dırnaklarımız da uzamış dedi. <gülüyor> ya bir saniye şu an, can bir buçuk günden fazla değil. Karnımız acıkmış çünkü dedi, anca yakışsın. Yürüyeyim ya sen git de bir ekmek getir ters ustan dedi. Bak işte o da fırına ekmeği almaya. Dedi. Aldı, üç, dört tane, beş tane, sekiz tane, dokuz tane varlaka alnana... ...kucağına bastı, parayı verdi ve bilahmen tuttu. Sen dedi, şey define bulmuşsun dedi. Yahu, dünyanın sen, vallahi billahi dünyanın sana aldık ya. Hayır, sizde bir hal var! Mutlaka bir define bulmuşsunuz siz, <gülüyor> dedi. Bilmiyor, Yemin boş yere yapmıyor Çünkü en zaten öyle zannediyor. Kolundan tuttular, bir hokumdar oturmuş bir hiyyetine... Onu görünce baktılar ki, insanların iki büyüklüğünde var. Yani değişim yetmiş zaman. Varmış okumuzda, olur hoş hoşken neysin sen, kimsin? Neyden bilir, önümüzden gittik. Açıkma olma, yemliye hain ben. Yahu sizin günümüzde kokum der kimdir? De, takyonuz. Annelerimiz, mi? han gider der takyonuz derler, mu? musun? Onun için içindirler, yani 309 sene olmuş. Onlar oraya yatıp da şöyle bayılalı. Allah uyandırmış. Orada da din için konuşulan mevzu ölünce dirilme yok. Ona inanmıyorlarmış. Hukumda da var diyormuş. Vel ba'su ba'del mevk diyormuş. O adamın 309 sene yatıp da uyandığını duyunca <gülüyor> ölünce dirilmeye iman yürtmüşler onlar. Lakin arkadaşların nerede? İşte filan yerdeki mağarada, hep tersus diyor, alt üst gönderiyor. Herkes görelim diye, bu mezarlığın oraya gelmişler. Esraptan da orada duvarlar yayılıyor. Şimdi geçirler şimdi şimdi efendi orta yerinde, oraya gidelim, görelim onları. Şimdi korkanlar bizi öldürmeye geldi zannederler. Çünkü millet hep karaz ediyorlardı. Gelin siz gitmen ardımıza düşmen de, ben evvel varayım diyeyim ki, kardeşim işte tersus Müslüman olmuş. Biz yatanı 300 309 sene olmuş. Allah bizi uyandırmış. ekmek verince, parayı verince ben define buldu zannettiler. Böyle böyle oldu mevzu, Kersus halkı üçün çıktılar. Çıkın da bakın dedi, böyle çakala Uzakları görelim diye, evvelten isimleri geçermiş. Böyle adamlar var kayıp kayboldu gitti, ininin için yer aradılar, gettiler diye Çobanımız da halen gelmedi, Kefeşte payış. ismi sayınca hiç de yabancı gelmedi. Abooo biz bunları istiyorduk diye, gürelim diye gittiler. Onlar çıktılar dışarıya baktılar ki üfff, Persus'un ne kadar çocuk, çoluğu varsa da gelmiş. Bunlar dedi şimdi bizi görürler, ümrenirler, elimizi öperler, hormat ederler. Üç beş gün geçti mi gülmeye başlarlar, boyumuzun uzunluğuna, vaziyetimize. ...biz yine gidelim ve kaybolalım haydi dediler. Geriye döndüler köpekle de beraber deliğin birine girdiler, bir dua ettiler... ...ondan beri kayıtlar. O köpek onlara iş olduğu için yarın cennette hoç suratında... Gott, ...o hayvanın onu da hoç suratında cennetin o çaylarını yayılacaklar... ...meleklerin içine, o müminlerin içine girecekler... ...hayvan oldukları halde iyilerle seyirçtikleri için. Onun için Peygamberimiz Miraç'tan gelirken o vakti cennetin sonra iki yazı yazılı. Onunla bağlayayım sözümü yaklaşıyor. Birisinde diyor, işte, o kuvveti çaresinde getirdim, onda da Efendimiz yazmış ya, Hacet yok. onların deviyi gibi diyorum. Bir insan anlı gelin ne kadar namaz dursa. O kadar çok ibadet etmiş ki, yani yerle gök arası ibadet etse. Camiden çıktıktan sonra da ...şu sohbetlerden çıktıktan sonra da fasıklara karışsa, fasık insan açıktan sığar içene, açıktan rak içene, açıktan zinası olana, açıktan küfü söyleyene, açıktan günah edene fasık diller. Onlarla beraber karışsa, bütün amelini mahvederim diyor, onlarla ceh cehenneme gider çünkü onlarla sevişmiş. Anlayabildiniz mi kardeşim, dost kim olduğunu anlayabildiniz mi? Hocam sen andaya bildin mi? Ben anlayamadım. Bu için size söyleyeyim, söyleyeyim Allah bana anlatsın inşallah. Onun altında bir yazı daha var. Onun altında da, da yazlı bir adam ne kadar günahkar olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesin. Şeytan öyle de yönlendir. Sen şu günah var, şu günah var, şu günah var. Allah seni affetmez ki diyesinlerse. Yani Allah iki diyenin günahını affetmem. Ondan gayrı dilediğim kullarımı her affederim. O aşağıdaki günahkar, günahına diyor olsun ya Rabbi? Ben yerimden durmadım, çünkü insan bir elimizsinde. Beni affet ya Rabbi. Hacı Kemal Hoca'nız rahmetlik derim ki, Hasan oğlum <gülüyor> daha kitapta bir şey görüyorum ben dedi. Şöyle yatağa akkasüstü yapmış da hiç konuşamıyor doktor, ellem ol, umaya düşüyor adam. Konuşamaz, inmesin diye vuruyorlar. E günahlarına da evvelden tövbe etmemişmiş. Şu gözüyle aklı geliyor. Gözüyle şöyle bakarak da, ben ettim alma ya Rabbi dese yine akdelerim kolumu diyor. <gülüyor> yani başka diyemiyor, tövbeyi nasıl halsın diyemiyor. Cemil günahına tövbe. Ya Rabbi ben ettim sen kalma. dese yine akdelerim. Böyle günahına tövbe ver de, iyilerle beraber olursa, bütün günahını affederim, iyilerle cennete girdiririm onu diyor. İşte burada bağlayalım. Bizler ne kadar günahkarısak da Allah'ın iyi kullarından ayrılmayalım yavrumuz. Allah'a ayrılmasın. Sınadık bize karşı en büyük bir suç olan adamı bıraktık biraz. Çünkü disiplinimiz var bizim, tarikat disiplinimiz. Yani küçük bir hatanı şöyle elimizi yakasından koyar ama ona ciğerinden küve yedip de Yüz yaşlara akıtmayınca, biz İngiliz içinize zor katar çünkü yüz zorunun katıştı içimizde kabul ediyorum ben. Allahı sasyon bırakmayıp girdi, yani bırakamıyor buraya giden elhamdülillah... de bizde müvverim. Böyle bizim maziyetimiz içimizde öyle adamlarda var yani kendileri duyur bunu bırakmıyoruz. Ustasınız diyor ki zincirimi bizden çıkarıp da ben bu şeye kabul etmiyorum diye ne kadar? Ben evladımdan vazgeçmiyorum. <gülüyor> ama yem bir çay nakşimi efendimiz de böyle buyuruyor. Hatun Hatice, efendim derişten var, samimi diyorlar. Ben samimiyim diyor. Allah Allah. Ben samimiyim diyor, Onlar samimi olmasa bile ben Allah istiyorum ve münkerlerin meleklerine de tenbih ettim. Ezrail Aleyhisselam'a da tenbih ettim. Cehennem zebanlara tembih ettim, ben benim yani, yani, yani, kadın tariqına girip de Allah Allah diyeni gönderemem cehenneme. Şimdi müjdesi de koyun, müjdan oldu. Salli ve sellem, mebârik alâ eşraf-i nur-i jemî'l-enbiyâ-i vel-mursalîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Âmin. Euzubillahimineşşeyfanirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. Âmin. Elhamdülillâh. Âmin. Ehli İslam olduğumuza elhamdülillah! Birbirimizle kardeş olduğumuza elhamdülillah! Muhammed ümmeti olduğumuza elhamdülillah! Elhamdülillahi rabbil alemin! Vel ağibetü lil müttakil! Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in! İlahi ilahi! Serri şemmi bi cuhlike ve ataike yarabbi! Ve ezil kürbeti bisaltanetike ve iktidarike terani! Ya ilahi! Eskire-i Husna'nın hormatına rızanı ver ya Rabbi! Amin. Niyeti, tasdımızı müstakim et ya Rabbi! Amin. Şu hane-i şu yeni yapılan hane, sohbet niyeti ile yapıldığı ve bu zevk ondan zuhur ediyor Allahu Alem. Allah içiniz zikr ile doldursun, nur ile doldursun, feyz ile doldursun. Amin. Yani halal ni'metler ile doldu. İki cihanda aziz yusuflar Hem dünyaları mamum, hem ahiretleri Amin. mamur olsun. Vuhaneye de dua etmek mecburiyetindeydi. Biz Kur'an-ı Kerim getirecektik. Ee, 30 yüzü, 30 hafıza verecektik burada bulunur. Hatim okuyacaktık. Ee, ondan sonra daha münasip şeyler getirdik. Kur'an-ı Kerim'imi getirdim, hatim duası oturacaktım. Hiçbirine muvaffak olamadık çünkü dışarılı çok gelmiş. Kayserli'imiz gelmiş, konyalımız gelmiş. Ta uzak yerlerden de gelmişler. Nere oğlum ta Düzce mi gelmiş. He Elazığ'dan gelmiş. Etrafı eknaktan etrafımıza dolmuşlar. Bu keyfi almadan evvel uzun bir sohbet geçmiş. Onun sonra ikinci sohbetin duasını ediyor Allah bütün ihmanlarımızı Amin. Habibi Ekrem'in hürmetine Amin. imanla öldür ya Rabbi. buldur ya Rabbi. Amin. Cennetinle, cemalınla güldür ya Rabbi! Amin. Evladımızı salihlardan et ya Rabbi! Ahlakı seyyiemizi, ahlakı Hamide'den et ya Amin. Ahlaklı bir sultan olalım ya Amin. Melek gibi ahlaklı olalım Amin. ya bir Habibi Ekrem'in hürmetine, Eyle-i Kadir hürmetine! Amin. Yavrular cennete girince, Musa aleyhisselamın yaşında, 33 yaşında, Musa Aleyhisselam'ın boyunda, o neşin boyunda, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde <gülüyor> ve Muhammed Mustafa'nın ahlakında olacağız. bize şimdiden o ahlagı nasip <gülüyor> et. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi nuri cemil enbiyayı ve musalin velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha. Oh, yeah. Yavetim, yavetim, yavetim,